amma ba'd fa kitabullah wa khayra al sallallahu aleyhi ve sallam wa sharra al-umuri muhtathathuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin allah bizi allah ve sizleri ateşten korusun Tabii bugünkü sohbetimizin mevzusu, geçenki sohbetin devamı olacak. Ben o sohbeti tam nerede bıraktığımı pek tespit edemedim ama herhalde sohbetin seyri içerisinde alaka kendiliğinden kurulacaktır.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 Az önceki kısmı şu bölümünü alabiliriz. Birden 70 yaşına kadar da olsa babası hayatta olduğu müddetçe oğulcağızın hitabını kullanır. Bu hakka sahiptir. Ama bunu birden 10 mu, 10'dan 20 mi, 20'den 30 mu ihmal edilmemiş devrelerle hareket ettirmesi gerekiyor.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 hamalet hu umhu wahnan ala wahnan wa fi amayn an li bunun bir kısmını gene geçen derdi de işledik Allah çocuğa insana anasını babasını vasiyet etmiştir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 senin nefsinden sana öncelikli mi? Anan, baban, senin eşine göre, hangisi önde? Senin çocuklarına göre, anan, baban, sizin hayatınızın neresinde? Senin çocuklarından da mı öncelikli? İşte burada, eğer önceden düşünülerek,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 ne kadar müessir olurum? Ben 20 yaşında bir delikanlı burada benim yerimde olsa ana baba haklarından o bahsetse. Hangisi müessir, tesir edici olur derseniz genç birisinin ana baba haklarından bahsetmesi daha böyle tesir edicidir. Ben 60 yaşında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 babanın çocuğuna olan yükümlülüğünü nasihat şeklinde ele alırken daha küçücük çocuğuna ''Ey olacağız.'' deyip bu nasihat sürecini başlatıyor. Bu süreçte ne kadar kopukluk var herkes kendisinde bunu tespit etme imkanına sahiptir. Yani oturu şöyle yaşı,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 çocuklarımızın ana ve babalarını, yani bizim ana ve babamızı seçme hakkımız yoktu. Var mı? Yok. Akrabalarımızı seçme hakkımız yok. Ama bir erkeğin eş seçerken çocukların anasını seçme hakkı var. Bir babanın kendisine eş seçerken erkeği kastediyorum çocukların ana e, çocuklarının anasını seçme hakkı var. Baba çocukların anasını, ana da çocukların babasını seçme hakkına sahip. Böylelikle çocuğunun dede, ana tarafından dedesini, dayısını, teyzesini seçme hakkı var. Kadın da aynen baba tarafından büyük anne, dede, amcasını, halasını seçme hakkı var.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 Çoluk çocuğuna nasıl bakacak diye tenkit edilir. Tabii bu tercih yaparken iki tarafında öne getirdiği şeylerle öne getirilmesi gerekeni iyi tespit etmek gerekir. Erkek kadında nadiren zenginliği arar. Öncelikli güzelliğidir. Erkekte pek yakışıklılık aranmaz. Kız bunu düşünür ama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 Bu eylemi de gündeme getirirken Allahuazza ve celle'nin buyurduğu gibi "Vekadâ rabbuke en lâ ta'budû illâ iyyâh ve dil vâlideyni ihsânen." Allah Rabbin yani sadece kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilikte bulunmanızı emrediyor.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 ama bu anasını babasını hayatını merkezine koymuşsa bu koymuşsa bu koymuşsa bu koymuşsa sadece bu koymaması o ortamdan rahatsız olur. Herkes bunu ayıplar. Hı. Ha, o hayat da oluşturulmamış. Toplumumuz her yönden birbirimizi isyana teşvik eden bir toplum. Değil mi? Hı. Eğer anasını babasını hayatını merkezine oturtamayan bu toplum içinde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 Oğlan da kız da anasına babasına aynı nitelikte davranacaksın. Ama oğlanın sorumluluğu farklıdır. Ama ana olarak birisinin ona karşı yükümlülüğü, onun ana ana baba, baba, onun ana gibi yani ebeveyn gibi çoluk çocuğuna bir sorumluluğunun gündeme gelmesi mecbur bir O zaman biz bu süreç içerisinde anasını seçerken çoluğumuzun çocuğumuzun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 Yani besmelesiz peydahlanan bir çocuktur. Eğer eşine yaklaşmak istediğinde şeytanın şerrinden Allah'a sığınması gerekir. Ve o çocuğa zarar veremez ebeden. Bence belki 60 yaşında da olsa kulağımızı tırmalayan ananın o sesi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 temelden tespit edebilmek için küçükken yaşadığı şeyleri ona sorar ve biz de bunu sorgulama zorundayız Ha o zaman dikkat edin Anasını babasını iyi seçmişseniz anasını babasını iyi seçmişsiniz Ananızı babanızı da o hayatın merkezine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 kızı da eğiten anadır. Ananın terbiyesi babaya nispeten çocuk üzerinde daha nüfuzludur. Anaya daha çok yakın hisseder çocuk kendisini. O zaman kadının eğitilmesi erkeğe nispeten daha önceliklidir. Doğru mu? Peki eğitimde kadın bu hayatın neresinde? Hı? Ha?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 sonrasını alıp daha fazlasına götürüyor. Kadın, bu. İnsanın dünyada sahip olabileceği en iyi meta nedir? Saliha bir kadın. Sahip olabileceği en güzel bir meta nedir? O da kadındır. Düşün, Nebi, resul Namzedi birisine kadın nasihat ediyor.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 İsmail eve döndüğünde birilerinin geldiğini deder. Bugün birisi mi geldi? Yaşlı birisi geldi diyor. Çok yaşlı. Ne, ne yaptı? Selam verdi. Halatır sordu. Eşin nerede? Avda dedim. geçimimiz nasıl çok sıkıntıdayız dedim. Sonra ne dedi? Kocana selam söyle. Eşini değiştirsin.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 Onun kızını, oğluma dağılmamalıyım. Yani yaptırım ortamı oluşturmak gerekiyor. Evet. Kaldığımız yeri yakalarsanız çocuklar, bir daha gidersen, belki bu ayetteki yani biz insana anasını babasını tavsiye ettik. Bu tavsiye ne anlamda? Bu bir ders. Anası babası, an annesi onu meşakkat üzere meşakkatle taşıdı. Sonra iki sene süren bir süreç içerisinde onu emzirdi. Allah kendisine, sadece kendisine ibadet edilmeye emrediyor. Ve sonra ya babaya iyilik. İnan bunların her birisi bizim hayatımızın her safhasını meşgul edebilecek nitelikte dersler içerir. Yani sohbetler içerir. Çok çok sohbet eden değil. Sohbetimiz az olup onu azami seviyede yaşantımıza aktaran kimseler olma zorundayız. Eğer düzelmek istiyorsak. Bunun daha geniş Demeyeyim de, ana hatlarıyla bu mevzuda bir şeyler duymak isterseniz, bilmiyorum internete vermiş olmaları gerekirdi. Ee, Belçika'da benim bu mevzuda üç dersim oldu. Bunları dinlerseniz, size farklı bir boyuttan bir şeyler verir. Ana, baba, içtimai hayatımızın neresinde? Bunun karşıda çocuklar hayatımızın neresinde? Evet Rabbim yardımcımız olsun. Yeter mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, Ben senelerdir e, kızların daha çok eğitilmesi gerektiği üzerinde duruyorum. Hı? Derslerde onların daha çok istifade ettiğini söylüyorum. Erkekler bundan devamlı rahatsız oluyor. Kızlara da 45 dakikalık ders yapıyorum. Ama o dersteki soru hakkında onlar beni bir saatten fazla tutabiliyorlar. Erkekler 10 dakika bile tutamıyor. Sorularınızı sorun dese mutlak dersin dışında bir şeyler Çok soracaktınız. Efendim? Bu ayeti rengi ayetten geliyor. Hangisi? Lokman'ın. E, Lokman'ı iki, ikinci sayfadan altına kadar alacağım. Onu dedi mi güzel diye yazacaksınız, asgari hatayla bir tercümesini koyacaksınız, takvim şeyi gibi asın şöyle, evet. asın. Ona sonra o her ayetin üzerine getirdiğimiz izahlar var. Bir kısmının geçen ders, başka bunun en azından ona yakın bir ders mevzusu var bu Lokman'ın şu ana kadar yapılan. Belçika'daki farklı bir yönden ele alındı, bunları dinlerseniz ana haklarını verir, yani, ana baba müşrik de olsa